Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 94.9 Açık Radyo'da yine fotoğrafça konuşacağımız yeni bir amada birlikteyiz. Ee, geçtiğimiz üç program boyunca stüdyomuzda konuk ağırlamamıştık. Bunun yerine sırasıyla fotoğraf okumalarını, Türk fotoğraf tarihini ve son olarak da insan fotoğraflamak konusunu incelemiştik. Bugün ise yanımdaki konuğum var. Ee, 100 bin 100 ekibini bugün e, konuk ediyorum. Necat Nazaroğlu ve Herman Artuç bugün yanımda benimle birlikte herhalde son programımızın konusu olan insan fotoğraflamayı iyi örnekleriyle onlardan programımız boyunca dinleyeceğiz. Sözü çok uzatmadan hem onları biraz daha yakından tanıyalım hem de bugünkü konumuz olan 100.100 projesinin detayları ile konuşalım istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk ee, bu arada bilgisayarları başından bizi dinleyen dinleyicilerimiz e, 3W100100.com adresini açarlarsa e, birazdan üzerinde konuşacağımız konuyla henüz tanışmamışlar ise işte, tabii tanışabilirler. E, bunun da duyurusunu yapalım. E, 100 bin fotoğraf evet. dediniz. Belki e, yıllar sürecek bir proje, deli bir maliyet. E, i̇lk bakışta hiç akıl işi gibi görünmüyor. Hikaye nasıl başladı bunu sizden dinleyelim mi? Dinleyelim merhabalar. Merhabalar. Ee, buna be yıl önce başladık bu hı hı. projeyi aslında. Başlamamızın sebebi de bu yüzyılın insanlarını bir görmek istedik aslında tam boy duruşlarıyla ve herkesi de aynı, aynı anlayışta hı hı. Buna da bir eksiklik aslında bu baktık fotoğraf tarihinde kendimizde bu işlere uğraşıyoruz. O eksikliği gidermek için başladık bu işi başlarken de herkesi pozitif görmek istedik yani tebessümle bakıyor bütün insanlar fotoğraf karelerinde böyle bir başlayış yaptık. Şu anda 10 bin kişideyiz. Geç, e, ben de fotoğraflara bakarken e, dikkatimi çeken şey ilk etapta o oldu. Fotoğraflarda mutsuz insan e, yok. Ya da yani benim gördüğüm kadarında yok. E, böyle bir... Bu bir seçim mi yoksa bu hani... Bu bir seçim aslında. İnsanların o pozitif duruşlarını tercih ettik. Hı hı. Yani hepimiz birbirimize tebessümle bakalım. Tebessüm bir anahtardır. İletişimin bir anahtarıdır. Bunu fotoğrafta bir Ayna bir yansıtma aracıdır aslında. Olsa herkesi böyle görürsek birbirlerine göstereceğiz insanların anlamına geliyor. Gösterirsek bir etki yaratacaktır bu. Hani hepimiz tebessümle bakalım hayata, birbirimize. Bütün düşüncelerimiz de öyle olsun hı hı. istedik aslında. Hı hı. Ee, peki e, proje ne kadar zamandan beri devam ediyor? Proje 5 yıldır devam ediyor. 2006'nın 2006 sonlarına doğru başlamıştık. Hı hı. İşte 2011'deyiz. Bir 15 senemiz daha var projenin bitmesi için. 20 Uzun senedir. soluklu bir proje. O, evet. proje. O, bu anlamda daha başındasınız Ta denebilir. Başındayız evet. evet. Ee, peki bugüne kadar çekim yaptığınız e, mekanlardan e, örnek verir misiniz? Nerelerde? E, Herman Aha, cevap <gülüyor> verebilir. Evet. Evet. Projede de aslında 100.21. 100, yüzyılın yüzleri arşivini günümüzde uygulamasını aslında projede sergiliyoruz. Hı hı. Nedir? Projede de anlattığımız gibi özde bütün insanların iyi olduğunu, güzel olduğunu, tebessümle baktığını ama hepimizin belli hayatın belli aşamalarından geçerek bazı ...birimizin somurtabildiğini, birimizin e, farklı bakışlar sergilediğini anlatan... ...ama Özle hepimizin aslında evet. Necat'ın da anlattığı gibi... ...tebessümle bakmak istediğimizi... ...yani o belgesel fotoğrafçılıktaki gerçeğin görünmeyen yüzünü aslında göstermek istiyoruz. Hepimiz tebessümle bakmak istiyoruz birbirimize aslında. Evet. Bununla ilgili de e, bugüne kadar da farklı mekanlarda... İtfaiye binalarında, konser salonlarında, bürokratik toplantılarda, Birleşmiş Milletler toplantıları olsun, Avrupa Birliği toplantıları olsun, bütün dünya ülkelerinden katılımcıların katıldığı çeşitli uluslararası konferanslarda bulunduk ve aynı şeyleri anlattık. Hep beraber bir ekibimiz var bugüne kadar. Ee, beş kişiden oluşan aşağı yukarı e, gitgide de çoğalmasını istediğimiz farklı alanlarla uğraşan müzisyeni, fotoğrafçısı hı hı. E, yönetmeni, Marangozu, e, işte bir sosyolog da olsun istiyoruz ileride projede bir tarihçi de olsun e, gerçekten bizden sonraki nesiller için kalıcı, sürekliliği olan güzel bir arşiv bırakmak istiyoruz baktığım zaman dediğiniz gazeteler yani çeşitli medya kuruluşları holdikler. Evet. Evet. Peki evet. bundan sonrası için aklınızda olan böyle sıra dışı e, bir hani mekan seçimi falan söz konusu mu? Hı hı. Yani öncelikle şeyi de söyleyelim. E, buradaki amacımız da bir çeşitliliği göstermekti aslında. Yani sayıdan çok 10.000 aşkın insan fotoğrafladık. Ama buradaki temel amaçta bir coğrafyayı oluşturan insanlar kimler? Hı hı. İtfaiyecisinden, çöpçüsüne, bürokratı, sanatçısı, medya mensupları... ...her kesimden, her yaştan insanlardı aslında. Hı hı. O profili oluşturmak istedik bu süreçte. Hem Türkiye'den yüzler fotoğrafladık İstanbul'da... ...hem İstanbul'un bir şehir arşivini oluşturduk hı hı. aslında. Şehirlerin de bu tarz... Ee, o şehri oluşturan insanların arşivleri yok gerçekten çok fazla dünyada da ee, bunun bir örneğini sergilemek istedik aynı zamanda da yüzü aşkın ülkeden de e, bu coğrafyada insanları fotoğrafladık bu da gösteriyordu ki artık gerçekten bu yüzyılda bir arada yaşıyoruz birçok evet. dünya ülkesinden insanlar ama birbirimizi iyi tanımıyoruz önyargılarımız var korkularımız var o diliyle Ortak dilimizle bir diyalog oluşsun istiyoruz insanlar arasında. Belki sokakta yürürken bile birbirimizin yüzüne çoğu zaman bakmıyoruz yani önümüze evet. bakıyoruz. Evet, evet <gülüyor> o, gerçekten. O anlamda da e, bir evet. tanıştırma vesilesi fotoğrafta Kesinlikle, kesinlikle. E, peki e, şeyi de sorayım. E, siz aslında il, ilginç, yani bir yere gidip de fotoğraf çekmiyorsunuz sadece. E, bir sokak stüdyosu olayı da var. Evet, Değil mi? Evet. Bunu biraz e, anlatır mısınız? Tabii ki. İşte kullandığımız malzeme, beyaz bir fonumuz var. Hı hı. Para, flashlar var. Üç ışık kullanıyoruz. Bunu sokakta da kurabiliyoruz. Herhangi bir iç mekanda da kurabiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu bir özgürlük sağlıyor, sağlıyor bize evet. aslında. Bu, bu standartları ne çektiğiniz fotoğrafların? Teknik anlamda soruyorum. Standartları... Yani e, renkli çalışmıyorsunuz gördüğünüz kamerada. Renkli kadar. dijital yani. çekiyoruz aslında dijital yani. kameralarla renkli, renkli çekiyoruz. Onunla mı sonuçta siyah beyaz sunmak e, istiyoruz. Tek e, beyaz fon kullanıyorsunuz evet. başka hiçbir şey yok evet. değil mi ve sürekli e, boy çekim alıyorsunuz. tam boy görüyoruz yarım, evet. plan yok. yarım plan yok e. tam görelim insandır aslında değil mi her şeyin yansıt... her şeyini. çünkü çok veri var evet. hani bir tiyatrocu için önemli bir veri kaynağı bir modacı için önemli bir veri kaynağı. Portre'nin tarihine baktığımızda da ilk zamanlarında e, fotoğrafın bulunuşundan sonraki fotoğraflara... ...yarım e, çekilmiş fotoğraf çok az, çok nadir. Genelde e, tam, fo, tam boy evet. fotoğraf çekilmiş ki e, çekilen insanın e, ne olduğunu tamamen fotoğrafa yansıtabilmek evet. adına belki Doğru, de. Doğru, evet. E, peki fotoğrafını çekeceğiniz kişiyi e, neye göresi? Bir kriter var mı? Yoksa e, bir, e, çeşitlilik sağlamak adına herkes mi? Herkes aslında bir kriter yok yani... İnsanız hepimiz. Zaten onu demeye getiriyoruz. Aidiyet değil de insan oluşumuzu bir görelim. Hı hı. E, peki özellikle bu sokak çekimlerinde güveni nasıl sağlıyorsunuz? Bu fotoğrafta güven önemli çünkü... Eğer ...bir insan e, fotoğrafını çektirmek için size gelmiyorsa... ...gönüllü olarak onun fotoğrafını çekmek kolay değildir. Yani Mesela ben fotoğrafla ilgili bir insanım ve fotoğrafımın çekilmesinden hiç hoşlanmam. <gülüyor> Sokakta karşılaşsaydık mesela beni nasıl ikna ederdiniz? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şöyle oluyor örneğin hani evet. Karşılaştık ne yaptığımızı anlatıyoruz aslında Bugün ne kadar 10 bin kişiyi çektik 10 bin tek tek herkese anlattık Böyle bir amacımız Ciddi var Ciddi de bir iletişim kuruyorsunuz evet, yani. evet. Amacımız da o bir ayna oluşturmak aslında Karşılıklı çünkü evet. Şey istiyoruz Senle denk geldik Seni de görüntülemek istiyoruz Seni de 100 yıl sonraki insanlar görsün diye evet. yani Bütün bunları anlatıyoruz aslında Ne yapmak istediğimizi İktidar etmeye çalışıyoruz ee, şeye baktığımızda hani güncel anlamda buna benzer yakın bir çalışma var mı yurt dışında veya e, yani dünya genelinde buna benzer bu kadar geniş çaplı veya ufak bildiğimiz yani şey yani küçük versiyonları var farklı farklı coğrafyalarda farklı farklı portre anlayışından çekilen çalışmalar var ama bu anlayışta denk gelmedik bilmiyorum hı hı. sonuç olarak varsa bir de önemi diye devam ediyor olmak önemli. Yani, evet. e, Geçtiğimiz yüzyıl için yapılan bir çalışma. Evet. Alman fotoğrafçı var Agus Sander. Hı hı. Onun bir çalışması var. Yüzyılın İnsanları diye Alman toplumunu çekmişti. Hı hı. Büyük bir arşiv var onun da. Ee, Peki eş zamanlı olarak bir de video belgesel var galiba. Biraz ondan bahseder misiniz? Hı hı. Evet. Kendi e, projenin devamlılığının sürekliliğinin. Hangi aşamalardan geçerek hı hı. belli noktalara geldiğimizi anlatmak için de kendimize bilinçli olarak e, proje aşamalarının video kayıtlarını da alıyoruz. Hı hı. E, çünkü burada belli bir da, düzen içinde bir kurgu, bir set kuruluyor mu bunun için? Ayrıca. Şöyle ki yani bizler neredeysek aslında e, orada oluyor kayıt gibi düşünebiliriz. Hı hı. Bir kuruma gittiğimiz örneğin. Kurumun işte girişinden... ...insanlarla tanışmamız... ...beraber sohbetler etmemiz... işte ...yemek yiyorsak beraber yemekler yenip... ...o etkileşimi, o güveni... ...dediğin gibi önce sağlamak istiyoruz. Çünkü Hı. neden o insanlar... 10.000 bin insan Beyaz Fonu'na geçsin... ...böyle bir proje için... Hı. ...o güveni sağlamak gerekiyordu... ...öncelikle aslında bu 5 senelik süreci de... ...daha başlamadık diyoruz projeye gerçekten... ...o güveni sağlamak için yaptık... ...yani şimdi artık... Gerçekten ne yapmak istediğimizi anlatabiliyoruz. Toplumun herkesimi biliyor projeyi? E, o güveni sağlamak en önemli şeydi aslında. Hmm. E, onun için uluslararası, evrensel bir proje yapıyoruz ve bir bu tarz bir proje içinde be senin normal bir süreçti, belli aşamaları geçeceğimizi biliyorduk e, ve bütün bir kuruma gittiğimizde veya sokakta çekim yaptığımızda da tek tek çekim aşamalarını. Diyaloglar, e, her gittiğimiz yere de kendi imkanlarımızı bir sergi oluşturmaya çalışıyoruz. Daha önceki yaptığımız çekimlerden, fotoğraflardan, imkan dahilinde yapının duvarları müsaitse duvarlara koyabiliyoruz. E, çeşitli neyse imkanlarımızı görseller kullanarak daha çok ne yapmak istediğimizi anlatmak istiyoruz çünkü herkese. Ve herkese gerçekten bir insanlık projesine dahil olmanın, Keyfini yaşıyor proje e, fotoğraf veren herkes. E, videoda bunun video belgesel de bunun bir parçası olarak e, yanında devam ediyor. Devam ediyor. E, evet. Henüz bitmiş değil. Değil. Yani bu, bu bizim aslında kendimizi e, izlememiz için de bir çalışma Güzel. aslında. Dönemin bu insan, çok önemli. Sürecin evet, insanların neden yaptılar evet, evet. aslında yani. Evet. Bütün <gülüyor> aşamalarımızı kaydediyoruz. Çok bu, bu da bir sormamız gereken bir veri aslında. Neden buna karar verdik? Nasıl yapıyoruz? Dediğin gibi o insanla nasıl iletişim kuruyoruz bunları görsel olarak da göstermemiz evet, gerekiyor. Yani sonuçta 20 yılda çekilen bir belgesel söz konusu olabilir sonunda. <gülüyor> evet, evet evet çok doğru ve gerçekten Necat'ın dediği gibi <gülüyor> üniversitelere gittik konferanslar verdik birçok üniversitede ve gençler de tabii merak ediyorlar nasıl bir proje uluslararası alanda evrensel dünya çapında bir proje hangi aşamalardan geçer nasıl insanlar Farklı alanlarla uğraşan bireyler bir araya gelirler bir amaç için. Bunlar çok önemli örnekler aslında Ve bu kısımları. Ve ciddi de bir planlama gerektirir. Ee, bu da sizin için belki işin başında en büyük işlerden bir tanesiydi değil mi? Ee, yani nereden başlanacak, nereye? Başlarken nereye varacağını görebilmiş miydiniz? Öyle sorayım. Hı hı. Aslında başlarken nereye varacağını aşağı yukarı tahmin etme durumumuz vardı. Çünkü bunları hep konuşuyorduk. Yani eksik olanı görüp bunu tamamlamaya çalışıyoruz şu anda. Evet. Dolayısıyla bir sonraki hamleyin farkındayız aslında. Nereye gideceğini, dönüşümde neye dönüşeceği belli aslında. Çünkü şunun 100 sene, 200 sene sonra çok değerli bir arşiv. Evet. Sadece bu kısmıyla öyle. Evet. İstedik ki bu yüzyılda da günümüzde de bu arşivi değerlendirelim. Nasıl değerlendirelim? Bir sorun yaşıyoruz insanlık. Bir sorun yaşıyor aslında. Güven durumu yok insanlar Hı -hı. arasında. Evet. Bunu kırmanın bir yolu da demin bahsettiğimiz gibi o tebessümle yaklaşmak aslında. Bu tebessüm fiziksel bir tebessümden çok düşünsel bir tebessüm yaratmak istiyoruz aslında. Evet. Hı -hı. Ee, şeyi soracağım. Bunun bugüne kadar e, sergilenme fırsatı oldu mu? Sergilen... Yaptığınız işin yaptığınız kadarlık kısmının belki veya örneklemesinin evet yani küçük sergilerimiz oldu aslında hı hı. hani biz çünkü his edildi sergi açmaktan çok bir anlam ifade edecekse onu yapmak istiyoruz hı hı. dolayısıyla bunu sergileri de sergi mekanlarından çok aslında kamuya açık bütün mekânlarda yapmak istiyoruz hı hı. işte bugüne kadar da işte bir kilisede bir üniversitede bir ticaret odasında bir ve birçok yerde yaptık. Şimdi bunlar da bizim için önemliydi. Hani toplumun gittiği, işte bütün insanların kabul edildiği bir yer, Tanrı'nın evi, kilisede. O insanlar gösteri olmak bizim için önemliydi. Bir üniversitede önemliydi. Hı -hı. <gülüyor> Yoksa bir sergi salonunda sergilediğimize gelen sayısıyla evet. yani olmadığı için açık meydanda da yapmak istiyoruz örneğin. Son dönemde geçtiğimiz aylarda birkaç tane sokak sergisi tekrarlandı. Bu Ahmet Şikim ve Nedim Şener'in insanların fotoğraflarını sokaklarda insanlar gezdirerek öyle gezici bir sergi Hı -hı. yaptılar. Bu proje içinde neden hani benzer bir şey olmasın böyle Evet, evet. Ee, sıra dışı? Evet. Örneğin Çok istiyoruz. Ben, özellikle bu ülkedeyiz şu anda. bu Bütün dünya için yapıyoruz bunu aslında. Sadece bu ülke için değil. Bu bir insanlık projesi. Hı -hı. Bütün insanlık için bir çalışma yapıyoruz şu anda. Hep e, bunu diyoruz. İnsanlığın halkla ilişkilerini yapmaya çalışıyoruz aslında. Hı -hı. Bütün insanlığın reklam ajansıyız. Halkla ilişkiler kısmını işliyoruz. Bunu da iyi yapalım istiyoruz. O fotoğraftan çok işte her alanı dahil etmek istiyoruz. Fotoğraf işin bir kısmı aslında. Hı hı. İşin müzik kısmı var, işin işte heykel kısmı var, işin bir sürü alanı var aslında. Hı hı. Sosyoloji bölümü var, işin. Bu bir fotoğraf projesinden ziyade bir belgesel projesi diyebiliriz. Bir insan, evet, evet. Yani evet, evet. Sadece bir fotoğraf projesi demek sanırım haksızlık olur. Çünkü evet. background'ı e, gerçekten şey çok daha fazlası. Peki, e, uluslararası açılım söz konusu oldu mu? Nereye kadar ulaşabildiğiniz o anlamda? uluslararası bir açılım henüz yapmadık aslında. Yani bu yaşadığımız coğrafyada bunun bir küçük versiyonunu oluşturduk. Yüz küsür ülkeden insan çektik burada. Uluslararası kısmını yapmadan önce işte o altyapı hazırlamaya çalışıyoruz. Daha başlamadık. Başlayınca güzel gitmek istiyoruz. Bir acelemiz de yok. Yani öleceğimizi bildiğimiz halde. <gülüyor> evet. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fashion always changes from place to place but behind Don't, don't. of taste mm. a capella in, <laughs> in, in a a in a a in a a a a a a in a Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi benim konuklarıma sormak istediğim şey yine projenin paylaşılması konusunda. İnterneti ne anlamda, nasıl kullanıyorsunuz? E, yeterince etkin kullanabildiğinizi düşünüyor musunuz mesela bu proje? Çünkü gerçekten büyük bir proje hı hı. E, ve mümkün olduğunca yaygınlaşması e, hı hı. bence gereken bir proje. Bu anlamda sosyal medyayı özellikle hı hı. E, etkin kullanabildiğinizi düşünüyor, düşünüyor musunuz? Veya bu konuda bir e, geleceğe dönük yapmak istediğiniz şeyler var mı? Hı hı. Tabii istiyoruz. Kesinlikle çok önemli sosyal medya bu yüzyılda en önemli paylaşım, iletişim alanlarından. Ama Yine söylediğimiz gibi bu beslenik süreçte de bir profil oluşturmak istiyorduk öncelikle. Ne yapmak istediğimizi e, anlatmak istediğimiz ve daha yeni onu oluşturduk aslında. Ve istiyoruz ki gerçekten bu anlayışla projeyi hisseden bizimle beraber olacak e, insanlarla beraber devam edelim. Dediğiniz gibi bir sosyolog da olsun, bir tarihçi de tabii ki istiyoruz bir internet sitesi. Çok önemli bir internet sitesi olacak çünkü gerçekten yapıldığında da veya bir diğer bunu kurumlarla da paylaşmak istiyoruz. Kurumsal sitelerinde de yine kendi kurumların fotoğraflarında aynı şekilde hı hı. ama daha yeni onu toparladık aslında ne yapmak istediğimizi. Şimdi bunu biz de öyle bir sürece girdik toparlıyoruz hı hı. yaptığımız aşamaları çekimleri birçok yerde değerlendirelim istiyoruz ki kalıcı olsun yani hı. yaptığımız çünkü arşivin kalıcı olması için de farklı alanlarda dağılması da önemli. Her kurumun kendi bünyesinde de devam etmesi güzel. Bizler de devam etmemiz güzel ancak o şekilde hem daha çok etkileri çoğalmış olacaktır hı. hem de o paylaşımı maksimuma taşıyabileceğiz. Hı hı. Bu şekilde. Ee, son olarak şeyi soracağım. Ee, bu projenin Hmm, nasıl sorayım? Devlet tarafından bir dönüş oldu mu size geri dönüşü? Yani o, o tarafta nasıl yankı buldu? Hı -hı. Yani hep şey soruluyor tabii maddi bir dönüşü oldu mu şeklinde sorular. Yok, benim olur, kastım devletle o değildi. Ee... Onun dışında ama e, çünkü devlet zaten ve bürokrasi ağır bir yapı zaten. Hı -hı. Bizler de e, bunu farkında olarak gerçekten e, gönülden maksimum anlatmak, hissettirmek isteyerek herkesi Birleşmiş e de ulaşmaya çalıştık. Türkiye'deki bürokrasiye de ulaşmaya çalıştık. Avrupa Birliği de olsun. E, toplantılarına katıldık. Çünkü yapılmamış bir çalışma yapıyoruz. Normalde bu tarz bürokratik toplantılarda bu tarz sanatsal çalışmalar çok fazla yer verilmiyor. Dünyada da Türkiye'de de. E, bir örnek sergilemeye çalışıyoruz. Bunun farkındayız ama zor bir yapı olduğunun hı hı. ...bürokrasinin ve devlet yapısının... ...mümkün olduğunca... ...birçok toplantıya katıldık ama... ...nasıl katıldık? İnsani yaklaşımda... ...bu çok önemliydi... Hı hı. ...gittik, konuştuk, tek tek... bakanlıklarda anlattık, Cumhurbaşkanlığı'na da... ...konuştuk, tıpkı Birleşmiş Milletler... ...Genel Sekreti Tribankimum'la da konuşup... ...belli bir süreçte Birleşmiş Milletler'in... ...çekimlerine de katıldık... Ee, ...dolayısıyla... İstiyoruz çünkü hep beraber bu gezegende yaşıyoruz, Bürokrasi da önemli, hı hı. ülke hı. ilişkilerini kurarken tıpkı çöpçüsü de önemli, fotoğrafçısı da, e, marangozu da, her hı hı. hep beraber daha güzel bir dünya yaratacaksak bunu hep beraber yapacağız. Hı. Bize, herkese ulaşmaya çalışıyoruz gerçekten. Son <gülüyor> dedim ama vaktimizde doluyor, en son soru şu an için bir sponsor var mı? <gülüyor> Yok şu an hiçbir sponsor. Peki e, bu anlamda <gülüyor> projenin riske girmesi gibi bir şey söz konusu mi? Yok bunun şey farkındayız. Bunu biz her şekilde götürebilecek evet. po potansiyelimiz Hı -hı. var. Bunu sponsorsuz da götürebiliriz. Hı -hı. Evet. Anlatım kısmında biraz eksiklik olabilir ama zaten bunu yapıyor olmak bir şey. Dolayısıyla sponsorlardan da zaten şey klasik anlamda bir sponsorluk istemiyoruz kimseden. Değil mi? Yani projeyi anlatıyoruz hissedilmesini istiyoruz hissedilmiyorsa... Milyon dolar da verseler olacak bir şey yapmıyoruz çünkü. Evet ama tabii tek üzüntümüz neden daha çok insana güzel şeyler paylaşabilecekken paranın sorunu oluyor olması üzücü bu yüzyılda evet. da. Evet. Öyle bir üzüntümüz var tabii. <gülüyor> Süremizin sonuna geldik. Yüz Bin Yüz Projesi'nden Neşat Nazaroğlu ve Herman Artunç bizimle birlikteydi. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum kendilerine. 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın İyi günler Ama Dünyaya fotoğrafça bir bakış hazırlayan ve sunan Murat Yanık. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41